Cesur Şövalye Sör Yeşilbenek Çok eskiden ormanın derinliklerindeki bir bataklıkta minik, benekli bir kurbağa yaşardı. Bataklıktaki büyük kurbağalar, ufaklık derlerdi ona. Minik kurbağanın hayalindeki isim başkaydı oysa. Cesur Şövalye Sör Yeşilbenek Sör Yeşilbenek özgür ve mağrurdu. Minik yeşil bedeninde bir şövalye ruhu taşıyordu. Sör Yeşil cesur ve akıllı. Sör Yeşil Benek Yusufçukların korkulu rüyası. Sör Yeşil Benek bezel yatanesi kadardı. Bu kadar küçük bir kahramanı kim ciddiye alırdı ki? İşte bu yüzden bir an önce büyümeliydi. Ufuzun boylu, güçlü bir şövalye olursa artık ona kimse ufaklık diyemezdi. Peki ama nasıl büyüyecekti bu minik kurbağa? Bir gece baş ucu lambasının ışığında dünyanın en muhteşem kitabını okudu. Hikayedeki minik kurbağa prensesin öpücüğüyle güçlü bir şövalyeye dönüşüyordu. Bir anda kafasında şimşekler çaktı. Tabi ya dedi hayretle. Ben bunu daha önce neden düşünmedim? Gerçek bir prensesi kurtarınca boyun bir iki karış daha uzar mutlaka. Ertesi sabah söryeşil benek. Minik evinden bir hışımla çıktı. Prenses kesinlikle devin mağarasında olmalıydı. Kılıcını sağa sola sallaya sallaya ilerledi. Nihayet devin mağarasına ulaştığında yaşlı dev çiçeklerini suluyordu. Bana bak koca dev diye gürledi kurbağa. Prenses nerede? Hemen söyle bana. Olacaklara karışmam yoksa. Dev gülümseyerek baktı kurbağaya. Evlat bu işler için artık çok yaşlıyım görüyorsun ya. Ve sen de pek cesursun ama Ufacıksın baksana Benim gibi koca bir devle Nasıl başa çıkabilirsin Hem annem burada olduğunu biliyor mu bakalım senin Sör Yeşil bene kıpkırmızı olmuştu Ama vazgeçmeye niyeti yoktu Prenses bulmak için aramadığı yer kalmadı Kilitli kuleler Gizemli orman Çiçek bahçeleri Cadının evi Büyücünün yaşadığı ağaç ama prenses hiçbir yerde yoktu. Sör yeşil benek umudunu kaybediyordu. Üstelik çok da yorulmuştu. Her tarafı kaşınmaya başlamıştı. Sandviçi de sırasızlama olmuştu. Umutsuzca etrafa bakınırken pörtlek gözlerine bir şey takıldı. Uçuşan saçlar, parıl parıl bir taç, kabarık kollu bir elbise. Bir de kılıç vardı belinde. Kılıç mı? Prenseslerin kılıçları olur muydu? Sör Yeşilbenek önem vermedi bu detaya. Prensesi bulmuştu. Bu yeterdi ona. Çaresiz prensesi ejderhadan kurtarmalı. Ödül öpücüğüyle en az bir on santim uzamalıydı. Vrak, vrak. Nidalarıyla Sör Yeşilbenek zikzaklar çizerek havaya fırladı. Ve ejderhanın kuyruğunu kılıcıyla şöyle bir dürtükledi. Prensesi hemen şimdi bırak diye gürledi. Ejderha kaşlarını çattı. Çay saatinin bölünmesinden hiç ama hiç hoşlanmazdı. Mini kurbağaya şöyle bir baktı. Bu yaptığın çok ayıp küçük yeşil şey. Sör yeşil ve ne kararlıydı. Prensesi kurtaracaktı. Ejderha'yı duymamış gibi yaptı. Hemen prensesi bırak ve o karanlık mağarana geri dön yoksa seni kılıcımla bir daha dürterim. Ejderha bıkkınlıkla of dedi. yeşil benek dengesini kaybetti ve prensesin avucuna düşüverdi. Prenses gülümsedi. Sakin ol minik şey. Ne bağırıyorsun öyle? Tanıştırayım. Ejderha benim en iyi arkadaşım. Hem zor durumda olsam bile pekala kendi başımın çaresine bakabilirim. Anlayacağın bir şövalyeye ihtiyacım yok cicim. yeşil benek kulaklarına inanamıyordu. Bu işe çok bozulmuştu. Ne demek şövalyeye ihtiyacım yok Durdu durdu ve sonunda Başladı yürek parçalayan tiradına Ah zavallı ben Nasıl mutlu olabilirim artık Sonsuza kadar minicik kalacağımı bilirken Öteki kurbağalar kim bilir neler diyecekler bana Penekli düğme Sırt çıtırık, Yeşil pompon Adım ufaklık kalacak daima Kahraman olamayacağım asla Prensesle ejderha kurbağaya güldüler Aklını mı kaçırdın acaba? Minik kurbağalar da pekala kahraman olabilirler. İstersen sen de bize katıl. Gerçekten mi? diye sordu Sör Yeşilbenek. <gülüyor> Burnunu çeke çeke. Elbette dedi prenses ve İşte karşınızda Sör Yeşilbenek. Şimdiye kadar gördüğünüz en yeşilli, en cesur kurbağa. O günden sonra Sör Yeşilbenek... Ortalamanın altındaki boyuyla koştu maceradan maceraya. Kılıcıyla kötüleri dürtükledi. Hepsini birer birer dize getirdi. Sir Yeşil beneğin kahramanlıkları kulaktan kulağa yayıldı. Herkes bu cesur kurbağayı ve arkadaşlarını coşkuyla alkışlıyordu. Ve yıllar yıllar sonra bile bu ufak ama cesur kurbağanın kahramanlıkları minik kurbağaların hayallerini süslemeye devam etti.